...değişik gruplara seminer veriyorum. Evet. Bazen karşında... ...60 kişi oluyor. Hı hı. Bazen 300 kişi. Bazen 800 kişi. Bazen 1200 kişi. Hı hı. Ve... ...şöyle bir soru soruyorum. Diyorum ki, çevrenizde genellikle... Evet. ...işte otobüste, kaldırımda... ...çalışma ortamlarında... ...toplumda yürürken... ...sağa sola baktığınızda... ...hangi tür insan görüyorsunuz? A. Soğuk, ...bıkkın, hı hı. küskün ve öfkeli ...insanlar hı hı. çoğunlukta. B. Güler yüzlü, hı hı. ...kibar, birbirinin farkında olan, ...birbirine önem veren insanlar. Evet. A. Soğuk, ...bıkkın, küskün ve öfkeli insanlar ...daha çoğunlukta diyenler el kaldırsın diyorum. Yüzde üzerinde. Çığ evet. gibi el kalkıyor böyle. O bakımdan... Benim sezgilerime uyan bir el kalkıyor. Anladım. Şimdi bu demek değildir ki biz e, hakikaten kaba saba insanlarız ve kötü insanlarız. Hı hı. Bu demek değildir. Ama biz hakikaten farkında olalım veya olmayalım öfkeli insanlarız.